Efendim bugün 20 Nisan 2012, 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık Programı'nda canlı yayındayız. Önümüzdeki hafta yayın döneminin son programı ve biz yaz aylarında yaklaşık 10 yıldan beri olduğu gibi programımıza ara veriyoruz. Umarız işte 37. Ve 36. bundan sonraki e, kış dönemindeki yayın döneminde tekrar Önce Sağlık Programı'nda karşınızda oluruz. Sondan bir önceki program olacak. Önümüzdeki haftaki son programda bir farklılık, bir hoşluk yapalım dedik ve böyle bir e, değişik bir programla karşınızda olacağız. Aslında biz olmayacağız. Önceden hazırlanan program yayınlanacak. Onun için canlı olarak yapılan bu dönemin son Önce Sağlık Programı'nda karşınızdayız ve konuk olarak da. Konuk olarak da ilk programımızı başlat, birinci programı bu dönem başlattığımız konuğumuz yine İstanbul Tıp Odası Başkanı Profesör Doktor Taner Gören, İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Taner hoş geldin. İlk hoş bulduk. Şey, yani nasıl koşturarak geldiğini evet, dediğimiz için e e hele şu son günlerde hem tabi Odası seçimlerinin harifesindeyiz hem de dün e yaşananlar, yani birkaç günden beri yaşananlar. Belki oralardan başlayarak konuşuruz diye ama evet. İstanbul'da, önümdemiştim bugünün gazetelerinden bir tanesi var. İstanbul'da dev katılımlı bir e, protesto. E, e, 15 aşık. bin e, olduğu söyleniyor evet. e, gerçekten. Bütün İstanbul hastanelerinden, sağlık çalışanları, doktorlar, herkes, e, hastalarımız vardı. Evet. Yani. Bir başka... E, Dinley <gülüyor> dinleyenler için istersen bir tekrar edelim hani ne olduğunu değil mi? Dün... Gaziantep. Dün değil. Ben, Bir önceki gün. Evet, evet. Anlatabilir miyim? Evet. Evet, siz belki söylerseniz. Olayı bizim yaşayışımız da biraz böyle hani şey oldu farklı yani bizim açımızdan. Şöyle <gülüyor> biz bu 663 sayılı yasa ki yani işte bütün bu aslında şu konuşacaklarımızın da değil çok değil. bağlantılı olduğu yasa ilk çıktığı zaman 12 Kasım 2011'de hemen değerlendirdik ve bu konuda ne yapabiliriz diye inanılmaz bir hızla çalışmaya başladık çünkü yani inanılmayacak kadar antidemokratik ve yasalara aykırı anayasaya aykırı bir yasa kanun hükmü ve bu meyanda biz dünya tabipleri birliğine de bildirdik mevcut durumu Türkiye'deki sağlık vatamını ne, ne hale getireceğini ve onlar da çok ilgilendiler yazışmalar oldu kendi yayın organlarında bu konu işlendi British Medical Journal'da gene bizim Türkiye'deki <gülüyor> sağlıkla ilgili yazılar yazdık falan ve nihayet dediler ki biz gelebiliriz, biz öyle bir davete de bulunmuştuk gelebilirseniz birlikte burada Türkiye'de konuşalım falan diye ve 16 Nisan tarihinde 16-17 tarihlerinde gelmeleri planlandı epey önceden, birkaç ay önceden bu tarih belirlenmişti. 16... Bu dünya tarihler. Dünya Tabipleri Birliği bu hmm. e, olayı anlatayım e, nasıl bir oluşum hmm. olduğunu da aslında konuşmakta fayda var yani meslektaşlarımız bilsinler çünkü biz de yani çok tam bilmiyorduk e, yeni öğrenmiş olduk bu vesileyle. E, 16'sında Ankara'da bunu da tabi e, tabir edeceğiniz gibi e, mesleki bağımsızlığımız şu anda neredeyse yok olma aşamasına getirildi bu sistemden bağımsız bir şekilde mesleğimizi yürütemiyoruz. Evet. İkincisi de meslek örgütümüzün özelliği. Meslek örgütlerinin özelliği. Ya yani Türk Tayyipleri Birliği yasası zaten 12 Eylül'de çok ciddi bir yer almıştı, darbe almıştı. Şimdi daha da bunu işlevsiz hale getirme yolunda çalışmaları var ve zaten 663 sayıda yasada da orada çok önemli bir misyonumuzu bizim elimizden aldı. Yani sanki böyle bir misyon nasıl olamaz Türk Tayyipleri Birliği'nin? insan hayret ediyor. Şu O da şu. Tabipliğin Kişi ve kamu yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak. Türk Tayyipleri Birliği'nin böyle bir amacının olamayabileceğini düşünebiliyor musunuz? Ama böyle bir amacı yoktur demeye getirildi ve bu cümle oradan çıkartıldı. Ee, i̇şte bu konu konuşuldu. Yani hükümetlerin özerk bir e, mesleki kuruluşun oluşmasını hatta desteklemelidirler bunu yok etmek hiç kimseye faydalı olan bir şey değildir demeye gelen işte konuşmalar yapıldı konferanslar 17'sinde de burada saat 18:30'da <gülüyor> toplantımız vardı sabah kahvaltılı bir basın toplantısı yaptık basını çağırdık onları tanıttık iki kişi geldiler iki başkan var onun sonra derim tekrar gün şey gelince Ve biz e, öğlen arasında şeye gitmek için hazırlanıyorduk Armada Oteli'ne ki dendi ki e, bir e, Gaziantep'te bir doktor bıçaklandı. Hı. Durumu ağır. Ve işte olay şey yapınca Gaziantep Tayyip Odası Başkanı ile konuşuldu edildiği falan. İşte 13-15 sıralarında e, genç şey burnunda göğüs cerrahisi uzmanı Ersin Arslan e, 10 gün kadar önce ameliyatı ölümcül kanser hastası olan bir yaşlı 80'li yaşlarında bir e, hastanın, a, e, bir çocuğun dedesi ameliyata alınıyor ve ameliyatta ölüyor. E, sonradan yeni öğrendik yani 10 gündür aslında tehdit ediyormuş. Evet ben de onu söyleyecektim. E, yani öyle enteresan. bir şey var değil mi? Ya yani çocuk e, yani dedesin, Ameliyatta öldüğü için değil aslında. Dedesinden galiba. kalan işte emekli yani, maaşı yani, kesilmesin yani. diye bu ölümü bildirmeyin bildirme falan. böyle bir şey değil. olur mu ya yani bildirme ve bu bu yüzden tehdit ediyormuş meğer. Ama sonuçta işte bıçaklandığını öğrendik ve sürekli takip ettik ve 18.30'da biz toplantıya bu olayla beraber başladık. Yani Dünya Tayyipleri Birliği başkanları tabii. buraya Direkt geliyorlar. Biz geldi. bu konuyu tam konuşurken bu işin en çarpıcı sonuçlarından bir tanesi şiddet olaylarını hep görüyorduk ama ölümcül olarak yani tabii ki korku içindeydik. Hep her gün onlarca bize ihbar geliyor şiddet olaylarıyla ilgili. Saldırılar, darp vs. ama Yani hep diliyorduk içimizden ki yani ölümle sonuçtan bir şey olmasın olmasın derken tam Dünya Tayyipleri Birliği Başkanları'nın geldiği bir gün böyle bir olay oldu. Sekiz saat işte ameliyat vesaire falan seksiyonun tek verilmiş şudur budur. Yani öyle bir ama yedi yani yaşında çocuk yani nasıl bu şekilde bir zihninle yetiştirilmiş. Yani şu başbakanın hani kinine sadık nesil yetiştireceğiz demişti ya yani. Sanki onun bir örneğini ilk ilk yani e, kin <gülüyor> yani işte doktora karşı kin mi artık ne deseniz deyin e, böyle bir, yani bir bıçakla aort dediğimiz işte bir vena kavaferi <gülüyor> o toplardan hepsi yani kesecek şekilde bir yer, yara al, alıyor ve büyük bir kanama e, içinde ameliyata alınıyor ama ne yazık ki kurtarılamıyor ve biz de işte bu vesileyle dün bu gazetede okudunuz e, çok büyük bir e, yürüyüşü gerçekleştirdik. Bütün Türkiye'de oldu evet, bütün şehirler. Ankara, be. İzmir, e, <gülüyor> Antep zaten cenaze töreni oldu 18'inde cenaze töreni oldu. Ve 10.000 e, 3 3.000 doktor var Antep'te. 10.000 katılım çevre illerden her yerden insanlar oraya geldi. bir doktor, uzman Rızlan... doktor. Neler yetişiyor bir doktor yani Nasıl yetişiyor? Şimdi e, sonuçta bu sistemin işte sonucu diyoruz burada. Yani e, Halkımız aşırı derecede sağlık tüketimine e, kışkırtılmış, e, hastanelere kolayca ulaşımı işte sağlanmış bir halde ve bir takım saygısız söylemlerle yöneticiler tarafından işte e, bıçak parasıydı, paracı doktorlar vesaire gibi bir takım şeylerle sanki sistemi bütün suçlusu doktorlarmış gibi bir söylemle e, vatandaş bu şekilde doktorun karşısına gelince tabii Yani sonuçta biz herkesi kurtaracak halimiz var mı yani ölümler de oluyor ölümcül hastalıklar oluyor ama artık o hale geldi ki bütün ölümler yani ölümcül de olsa zaten ölecek olan bir hasta bile olsa biz müdahale ettiğimizde öldüğünde bizim bu öleme sebebiyet verdiğimiz gibi ön yargıya kapılma durumu Ailesi. gibi bir şey var. Yani bu çok kötü bir şey bu. Tabii. Ya artık düşünün ben işte kardiyologum anjiyo hastayı Tabii. alacağım. Anjiyo'da hasta ölebilir. Böyle bir hastaya bilgi veriyoruz. Yani yüzde, binde bir binde iki bu ihtimal vardır. E ben şimdi yani, yani anjiyo'yu almakta çekineceğim. Daha ağır ameliyatlar mesela bunları almaya çekinecek doktorlar. Yani bütün bu gidişat aslında vatandaşa zarar veren gidişat ama vatandaş bunu böyle algılamıyor. Bütün her şeyin sorunusu sanki doktorsal çalışanı imiş gibi bir hale sokuldu. Bir şey daha duyduk Çok sonra. Yani. Evet, bu Çapa'da, Cerrahpaşa'da işte protesto yürüyüşleri olurken, ha, tabii. Biz, bizim İstanbul Tıp <gülüyor> Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Alper Toker'e de evet. bir saldırı olmuş hemen akabinde. Evet evet, o, o zaten o da işte bu işin ne kadar artık kolay oluşan bir durum olduğunu bize gösteriyor. Zaten o. Ersin'in ölümünden sonraki günde bir yoğun bakım kiliste yine bir 80 yaşlarda ölümü beklenen bir hasta ölüyor ama insanlar yakınları işte aynı duygu durumuyla yoğun bakımın kapısını penceresini kırıyorlar vesaire falan oraya saldırıyorlar yani her an bu tür olayların olabileceği bir sağlık ortamında çalışmak durumunda e, bırakıldık şey ilaca hekime erişim kolaylığı sağlayacağız diye Bir Böyle bir, bir erişim kadar. mi diyorsun? <gülüyor> neyse yani eee İçişleri Bakanının tutumu ya da Şöyle bizim TTB Başkanı Eriş Bilaloğlu eee Antep'e tabii ölüm üzerine cenaze için oraya gittiğinde olaya da biraz işte müdahil oluyor. Ne yani nasıl olduğuna anlamında. Ee, bir takım işte aksaklıklar var yani güvenlik vesaire konusunda. Sağlık Bakanı'nın açıklaması biraz daha farklı bir açıklaması olmuştu. Ee, bakana ulaşmak için sekreter'e söylüyor işte bakana ulaşın diye. Ve hakikaten bakan bir dakika sonra eleşbir alana geri dönüyor ve e, olayın vehmetini gösteriyor bu da yani. E, artık e, bu kadar biz tabii eleştiriyoruz ama yani artık bir dakika sonra ilk bizi... Sürekli görüşme talebinde bulunuyorduk, zor randevu veriyordu ve görüşelim demiş, yani eriş bildiğiniz gibi değil, bir takım gerçekler var falan diye iki saat kadar dün görüşme oldu ve yedi talep bildirdik, yani işte mecliste araştırma hemen başlatılsın, Türkçe Za Kanunu'nda hemen caydırıcı madde konusun. bütün sağlık kurumları. Ee, bu tür e, risk açısından değerlendirilsin ve risk skorlaması yapılsın şu hastane bu kadar riskli bunlar hemen bir an önce güvenlik tedbirleri alınsın Efendim, e, hastaya e, doktorlara karşı saygısız söylemler ve oyun yargılı yar, yargıya atacak söylemlerden vazgeçilsin bir de biliyor musunuz sabim diye bir hat var var mı şikayet onun 184 yani, işte, yani size işte kötü davranan doktoru ya da işte bakmayan doktoru şikayet edin falan diye sürekli böyle doktorlarla ilgili şikayet edilmesi istenen bir şikayet hattı var yani onun. Tabii ki vatandaş bir takım şeyler için şikayet etme hakkı olmalı ve böyle bir mekanizma olmalı ama buraya özellikle doktorları şikayet edin demek olmaz. Onun yani bu şekilde bir fonksiyonunun ortadan kaldırılıp sadece işte olması gereken şekli sokulması, mağdur olan sağlık ölen hastalı çalışanlarının yakınlarının geleceği garanti altına alınacak şekilde tedbirler alınsın gibi böyle yedi talepten hmm. oluşan bir talep paketi. Bir de hızla e, Sağlık Bakanlığı'nda e, bir tür kriz masası kurularak bir an önce bir toplantı yapalım. Tüm tarafta bir araya gelsin ve bu e, konuda ne yapılabileceğini tartışalım. Ve bunları ışık yakmış mı? İşte bunları olumlu bulduğunu söylüyor ben erişte konuştum. E, ve biz kendisinden haber bekliyoruz. Eğer yarına kadar haber çıkmazsa yarın e, bütün işte bizim e, oda başkanları ve diğer e, mekanizmalarımızla bir basın toplantısı yapıp e, durum nedir onu e, belirleyeceğiz... ...bundan sonra ne yapacağımızı belirleyeceğiz. Valla bütün camianın başı sağ olsun. ne diyeyim Yani evet gerçekten. Şey yok yani umarım bu vandalizm bu çok anlamsız saldırılar son bulur azalır. Müzik arası verelim bugünkü bütün parçalar 3 ya da 4 tane belki çalacağız... Parçaların hepsi TRT arşivinden seçildi. Türk müziği hepsi. Böyle bir program yapıyoruz. İlk parça Celal Güzel sesten geliyor. Mardin Kapüşen olur. Mardin Kapüşen olur, lelem lelem lelelele yani. Mardin Kapüşen olur, dibi değirmen olur. Buralardan la ben mutlaka verem olur Lele, lele, lele, le le urfa kapı balder lele, lele le le le can Urfan kapı balıdır yarım kaneç dalıdır kim yarını sorarsa kıvr kıvır saçlıdır le le le, le, le, le, le, le, le da kapısı taşlıdır Lele, lele, lele, lele, lede, lede, lede, lede, lede, lede, lede, lede, lede, lede, lele, lele, lele, lele, Nie kupu bachlarzy, lele, lele, lele, lele, nie leje, nie leje, nie leje, nie leje, nie leje, nie leje, nie leje, lele, lele, lele canı. 94.9 Açık Radyo'da önce Sağlık Programındayız. 2 20 Nisan 2012 canlı yayında Doktor Tener Görenle görüşüyoruz. Evet. Bir önceki bölümde hakikaten hiçbir sağlık çalışanının can güvenliği olmadığını konuştuk ve elim olaylardan bahsettik Doktor Ersin Arslan'ın ölümünden. Tabii şimdi sadece bu hani gelinen nokta aslında yaşanan bir sürecin bir noktası, evet. ulaştığı bir nokta. Uzun zamandır sağlıkla ilgili, yasalarla ilgili sıkıntılar var. Bu anlamda işte eylemler var. Doktorlar çok huzursuz, çok rahatsız ve çok mutsuz. E. E, bu anlamda Türk Tabipleri Birliği bu süreçte neler yapıyor e, duruma nasıl bakıyor ne yapmayı düşünüyor yine e, bildiğim kadarıyla İstanbul Tabip Odası'nın çok yakın bir tarihte bir hafta kadar sonra bir seçimleri var bu sadece seçim, İstanbul'da mı seçim mı? bu dönemde içerisinde her tarafta, tarafta seçimler yapılıyor birçok yerde yapıldı yani evet. Nisan ayı içerisinde hepsi tamamlanıyor Budalarda. sonra evet. Haziran sonuna doğru da genel Tetepe genel kurulu evet. olup orada da e, merkez konseyi üyeleri seçiliyor. Bu seçimlerin önemi ne? Biraz da bunlardan bahsedelim. Evet aslında e, ben bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Yani bu fırsatı Hayır, bana verdiğiniz için e, artık bayağı alışmaya başladım <gülüyor> buraya. ve yani, Biz e, de size zaten, alıştık. <gülüyor> e, onun için önemli gerçekten e, esasında ben yıllardır e, bu İstanbul Tayip Odası veya gittiğim mecbur hizmette Giresun'da e, da öyle. E, hep böyle bir Tayip Odası içerisinde bir şeyler yapmak gereği hissetmiştim, his, hissetmişimdir. E, yani Tayyip Odası aktivistliğim yani kısaca. Yıllardır 75 mezunuyum o tarihten beri işte. Ya şimdi niye bunu böyle hissettim? E, ya mesleğimi uygulamaya başladım andan itibaren mesleğimin e, son derece önemli sorunları olduğunu gördüm. Ta, o zamandan beri yani Sigorta aslında çalışıyordum. 150 kişi doktorun kapısında falan. Nasıl bakılır o evet. kadar kişiye? ki bana hocalarım dedi ki işte 20 dakika vakit ayıracaksın en az. Yani hastaya yeterli vakit ayıracaksın. Onu dinleyeceksin. Onu mutlaka muayene edeceksin falan. Ya böyle doktorluk olur mu ya? Yani bu, bu, bu, bu böyle olmaz. Burada bir şey var. Bir, bir sorun varsa o zaman yani ben bu sorunları sadece seyretmeli miyim yoksa bir şey yapmak evet. lazım mı? sorusu zaten. O sırada benim şansım da bu e, ilk e, pratisyen hekim olarak çalıştığım Eyüp Hastanesi, Sigorta Hastanesi'ydi o zaman. E, Tayyip aktivistleri vardı. Onlarla tanıştım hemen tabii. Hmm. Ve neyse uzatayım. Biz Tayyip Odası aktivisti olduk o zamandan beri. Ve e, o zamandan beri dikkati çeken iki şey oldu tabii. Benim e, sonuçta e, bir İşte Tayyip Adaları siyaset yapıyor, politika yapıyor söylemi en çok karşılaştığım söylemlerden bir tanesiydi. Ben de bir dünya görüşüm doğrultusunda insanlarla beraber oldum ve Tayyip bugün öyle ya da böyle bir dünya görüşü oluyor. Yani bunu Siyaset yapıyor şeklinde böyle bir eleştiri bir suçlama gibi getirmeyi ben hiçbir zaman anlayamamışımdır çünkü evet, evet. hayatın bir, kendisi bir, bir, bir politika siyaset. bir siyaset. Ya şunu demek istiyorlar yani bu odayı bütün hekimlerin odasıdır belli bir siyasetin işte aleti haline getirmeyin anlamında bunu söylüyorlar ama ya zaten bunu yapamayanlar zaten uzun süre devamlılık gösteremedi gösteremezler zaten yani bu Şimdi insan küçük olsun benim olsun işte düşün... işkence konusunda bir tavır almak evet. bu bütün hekimleri kucaklayan bütün hekimlerin normal bir koşulda bütün hekimlerin ilkesi amacı söylevi olmamalı mı? yani niye işkence yandaşı olan hekimlerin sözcüsü değil misiniz siz gibi bir eleştiri çok absürt olmuyor mu çok komik yani, olmuyor mu yani çok yani. o yüzden hani bunu bir yani işte şimdi yönetici konumunda bulunuyorum aktivist olarak da böyleydi ya tamam bir dünya görüşüm var ama ben bütün hekimlerin ortak paydası olan birçok şey var ya yemek iyi ve evet, onun ki bunun politik görüşle ne evet. alakası var yani insan sağlığını ilgilendiren her şey bizi ilgilendiriyor hani şey, idam cezası niye karşı çıkıyorsunuz evet. falan idam cezası da ben yani ben yani tabii ki ya benim görevim yaşatmak evet, yani, evet. E, yani bir hekim nasıl idam cezasını destekler ondan sonra, ne yani, bileyim, iş, işsizlikle niye sizin işsizlikle ilgili toplantılarda evet. ne işiniz var falan deniyor aslında işsizlik bir hastalık bu yani tür eleştirileri yapmak çok politik bir aslında yaklaşım o, o daha bir yani, politik değil mi yani, tabii kesinlikle. Yani evet. işsizliğe karşı ya da sağlık sektöründe hekim hakları dışındaki sektördeki bir takım aksaklıkları dile getirmek bir bütün halinde o sektörün düzeltilmesi ve daha iyiye gitmesi sizin göreviniz olan işte de Türk toplumundaki vatandaşın iyi bir sağlık hizmeti alması için hekimlik hizmetleri dışındaki hizmetlerin... ...yapılanması konusunda da bir takım şeyler söylemekten daha doğal ne olabilir ki yani bunu anlatmak yani. biraz uzattım ama yani e, bir süreci anlatmak için önemli bulduğum için evet. söylüyorum bunları ve bir başka şeyde işte en çok en klasik mesela gidiyorduk aktivist olarak şey işte ayda toplamak için ya işte bir toplantıya davet etmek için meslektaşlarımızı... ya ya bunun işte ne yani bana söylüyorsun Yani ne diye geleyim ki işte Tayyip Odası benim için ne yapıyor da ben geleyim falan gibi bir şey en klasik şeylerde bir tane. Tayyip Odası benim için ne yapıyor? <gülüyor> ya bu soru nasıl bir soru dedim ha, kendi kendime. yani kendime. İlginç değil mi? Ya ben hiçbir zaman böyle bir soru aklıma gelmedi. <gülüyor> ben olsa olsa ya Tayyip Odası için ben ne yapıyorum ha, sorusu olabilir. Ve zaten <gülüyor> o soruyu sorduğum için ben oradayım diye düşünmüşümdür hep. Onu da anlamak mümkün değil. İşte oy veriyor. İşte talep odası, doktorlar için, işte lokal yapsın, bilmem, işte kooperatif kursun falan gibi taleplere de karşılaşıldı. Ya Dedik. bizim yani misyonumuz bu tür şeyler, belki bunları da yani işte lokal yaptık. İşte feyimiz var yerimiz Kadıköy'de bir yer. Çok güzel manzaralı bir yer aldık. Evet, orayı şimdi şey yap, yani eğer biz gelebilirsek seçimde. Güzel bir şey haline getireceğiz. Aslında oraları toplantı için tabii kullanıyoruz ama bir araya gelmek için de kullanabiliriz. Yani sonuç olarak böyle şeylerle Tayıp Odaları insanların kafasında, meslektaşlarının kafasında hep böyle bir ön yargı ile yaklaşılmış bir kurum halinde Ha bu ki 6023 sayılı yasa. Ben bu Dünya Tayyipleri Birliği'ne de isterseniz bağlayayım. Lütfen evet. evet. O vesileyle ben e, biraz daha tarihe baktığım zaman biraz da utandım ya bunları niye ben önceden bilmiyordum falan diye. E, yıl 1953 e, daha önce Etibba Odaları Hı, etibba e, şeklinde abi. olan e, bu süreç e, Türk Tayyipleri Birliği yasası ile e, sonuçlanıyor ve e, 6.000 sayılı yasa kabul ediliyor ve Ee, ilk Türk Tayipleri Birliği başkanı, kurucu başkanı e, Ahmet Rasim Onat, doktor, Doçent doktor. Şimdi benim de hocam olan, e, ikisi de hocam olan Profesör Doktor Altan Onat ve Profesör Doktor Teoman Onat'ın babaları. Hı hı. Ve e, o süreçte biz 1947'de Dünya Tabipleri Birliği kuruluyor. 27 Ulusal Tabipler Birliği'nin bir araya gelmesi sonucu kuruluyor. Bugün 100 Bizim de dahil olduğumuz, kurucu üye olarak dahil olduğumuz 100 e, Ulusal Tabipler Birliği'nin e, temsilcilerinden oluşan bir genel bu var. Dünya Tabipler Birliği. Nin. 1927 mi? 1947'de 47. kuruluyor bu. 47. 27 e, Ülke üye Tabipler mi? Birliği Hı. ile başlıyor. Şimdi işte bizim dışında 99 e, üyesi var. Buraya direkt olarak da bireysel olarak da üye olunabiliyor. Hı hı. Ve bu genel kurulda bir genel kurul bir başkan seçiyor. Bir de bir Dünya Tayyipleri Birliği konseyi seçiliyor. İşte üç üç midir nedir yani tam bunu şundan şey yapmadım. iki tane başkanı var. Yani birisi konsey başkanı birisi genel başkan. Şu an bu arkadaşlarımız bir tanesi Brezilyalı. Anestezi profesörü Hose Luis Gomez do Amaral. Yani ezberleyebildim <gülüyor> uzunca bir <gülüyor> <gülüyor> ismi var. Jose Luis Gomez do Amaral. Anestezi profesörü Brezilya ve Protequist diye etti. Bir doktor ve hakikaten gerçekten saygın bir insan. Ötekisi de Avustralyalı bir aile hekimliği uzmanı. Hint asıllı. Mukeş. Heikerval. Hmm. Evet. Şu anda bunlar götürüyorlar. Hmm. Bir de bir genel sekreter var. Söyledim unuttum. Otto, bir doktor Alman. O genel sekreter bu konsey tarafından atanıyor. Evet, evet. Ee, Dünya Tayyipleri hmm. Birliği merkezi New York'ta. Genel sekreterliği e, Fransa'da Voltaire e, Fur Furne-Voltaire hmm. diye <gülüyor> bir, şey, bir işte yerleşim yerinde. Bulunuyor orada ve e, bu, e, esas olarak ülkelerin böyle politikalarına böyle çok hükümetlerin yani işte işlerine hmm. çok karışmıyorlar. E, biz ısrarla sorduk yani bu sağlıkta ticaretleşmeye ne diyorsunuz ülkelerin politikaları Kaçma. falan. Şun, dolaylı olarak şunu şunu söylemeye çalışıyor diyorlar ki işte biz e, yeterli tıbbi bilim, bilgiyle donatılmış doktorların e, işte yetişmesini yapıyoruz. Hmm. E, Bağımsız bir şekilde mesleği sürdürmek için etik ilkelere bağlılığı savunuyoruz ve ayrıca meslek örgütlerinin bağımsız özerk olmalarını savunuyoruz ve hükümetlerin bu şekilde bu meslek örgütlerine yaklaşmaları ve onları kısıtlamamalarını savunuyoruz. Şimdi iyi bir tıp eğitimini verilmesini savunuyorsanız mesleki bağımsızlığı yani mesleğin bağımsızca uygulanabilmesini savunuyorsanız meslek örgütünün özerk olması gerektiğini Dünya Tayyip de bunları savunuyor. Bütün bunların sağlanabileceği sistem nasıl bir sistemdir? Sağlığın ticarileşmiş evet. olduğu bir sistemdir. Değil Bunlar olabilir de. mi? O halde demek istiyorlar ki yani sağlığın ticarileşmesi olamaz demeye getiriyorlar. Şu anda ne yazık ki bizim e, sağlık sistemimiz 10 yıldır yapılan değişikliklerle e, hastaların müşteri haline dönüştürüldüğü, e, bütün devlet hastanelerinde şimdi kamu hastane birlikleri adı altında e, kara göre e, çalışan işletmeleri haline dönüşeceği, Üniversite hastanelerinin de buna dahil edileceği ve bir yandan da özel sağlık sektörünün büyük hastane zincirleri haline dönüşmeye yolunda işte atılan adımlar var. Özel vakıf üniversiteleri, tıp fakülteleri bunlar da tıp eğitiminin paralı hale gelmesi. Yani nereden bakarsanız bakın her alan ticari bir alan haline düşmüş. Bunlar. İşte bu kadar sorunlar içerisinde son iki yıldır biz yönetimdeyiz. Türk Tayipleri Birliği'nin çalışmalar olsun birçok odanın çalışma Ankara İzmir İstanbul özellikle ağırlıkta tabii büyük odalar bunlar meslektaşlarımız artık yavaş yavaş ya Tayyip odası benim için ne yapıyor şeyinden sorusundan uzaklaşmaya başladılar. Ee, ve ya işte ayakta kalan tek kurum e, Tayipler Birliği'dir, bunu korumamız lazım algısı, düşüncesi yavaş yavaş oluşmaya başladı. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tabii. Çünkü e, hükümet, e, Dünya Kesin Bankası uzmanlarının yazdığı bir kitap da var. Orada da özellikle en büyük e, muhalif güç Tabipler Birliği oluyor. Dominik Cumhuriyeti'ndeki deneyimlerden yola çıkarak Eğlençin. kitap yazılı kılavuz bu Sağlıklı Dönüşüm programını uygulama kılavuzu diye. Orada en büyük üç Tayyip'ler Birliği bizi işlefsiz hale getirmek için acayip çalışıyor tabii hükümet doğal olarak. Bizim bu dönemde bunu görüp çok acayip sahip çıkmamız mi? gerekiyor. Yani şu anda işte üç grup seçime girecek gibi görünüyor ama yani önemli olan yani gruplarına kime oy vermek gerekli değil de Tayyip'ler Birliği önemlidir ve bizim seçime katılmamız önemlidir deyip bu bilinçle Sain i̇radeyi çıkmak. ortaya koymaları gerekiyor meslektaşlarımızın. E, çok güzel özetledi ve tabi olarak se seçiminin Türkiye'deki bu e, sağlık sisteminin e, nereye doğru gittiğine de değmiş değinmiş oldun. İstersen bir müzik arası daha sonra bu konuya tekrar dönelim. Bu kez e, Radife Erten'den dinliyoruz. Yine TRT kayıtlarından rast geldi mi ki cani ya da mavili? zelamma ille mavilim mavilim gel gel gel gel 2012 canlı yayındayız. Önce sağlık programı açık radyoda Radife Ertan'dan dinledik rast geldiğim iki cani ya da mavili isimli parçayı ve biz konuğumuzu Konumuzdan sürdürüyoruz söyleşimizi. Evet. Türkiye'deki sağlık sistemi ve tabi odası. Şimdi tabii hem Türk tabipleri hem Dünya Tabipleri Birliği'ni konuştuk. İstanbul Tabi Odası ve diğer odalarda seçimleri konuştuk. Şimdi burada yani, tabiplerin, hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve özelliğine sahip çıkmaları anlamında. Bu seçimlerin önemini vurgular mısınız? Süreci de hani katarak. Ee, Doçun Doktor Ahmet Rasim onaltıncı etmiştim de onun bir yıl Dünya Tabipleri Birliği Başkanlığı da yapmış olduğunu söylemeyi güzel bali evet 1957-58 yıllarında Dünya Tabipleri Birliği Başkanlığı da e, yapmış olan bir e, büyüğümüz. E, onu rahmetle e, anlıyorum ben burada e, bu vesileyle e, çok önemli gerçekten e, şimdi. E, Türk Tayyipleri Birliği'nin ve Tayyip Adaları'nın önemini, süreci, ilk zamanlardaki ki ve meslektaşlarımızın giderek buraya daha önem vermeye başladıklarını, bunun önemini kavradıklarını daha doğrusu anlatmaya çalışmıştım. Ee, tabii bu yıllardır böyle bir önem vermemenin sonucu bizim aslında 24 bin, 31 bin pardon üyemiz şu anda seçim listesinde görünüyor sayı olarak. Ee, Bunlara ulaşmak için çalışmalar yapıyoruz ve 24 bin üyeye ulaştık ama bir ulaşamadığımız, işte çalışmaya devam ettiğimiz üyelerimiz var. Onlara da tabii yayınlıyoruz seçime gelirlerse oy kullansınlar diye. 31 bin üye ve bayağı bir hakim eşliğinde ilçe Seçim Kurulu'nun nezaretinde ciddi ciddi seçim yapıyoruz. Yani çok önemli bir kurum, yani kanunla kurulmuş bir şey. O nedenle çok önemli olması gerekirken, ki yani formata baktığınız zaman iki gün sürecinde yapılıyor. Birinci gün genel kurul. Yani yönetimdeki ekip yaptıklarını Neler anlatacak vesaire falan ve eleştiri alacak çatır çatır orada konuşacağız. Yani şunu yaptınız yapmadınız falan ve bunun böyle kalabalık dolup taşan toplantılar halinde olması gerekirken ne yazık ki böyle 40-50 kişi bile olmuyor Hı. bazen. Çok az sayıda insan katılıyor. Biz bu vesileye bu dönem çok da hoş oldu. Biz dedik hekimlerimizin ayağına gidelim. Bir tür genel kurul çalışması gibi baharda hekimlerle buluşma. Çok Ve çok da güzel. güzel mekanlarda yaptık bunu. Bir tanesi Mimarlar Odası'nın bir şeyi var. lokal şey yani Mimarlar Odası binası. Yıldız Sarayı'nın bir şey karakolu diye geçiyor tarihi bir bina. Orada bir içerileri var? var hiç bilmiyorum gittiniz Yok mi o? Olmaz. Yıldız Sarayı'nın orada bir e, mimarlar odası binası. Son derece güzel bir tabiat içerisinde. Orada yaptık. E, yaklaşık 100'e yakın ekim geldi ve onlara dedik bir tür genel kurulu bu. size yaptıklarımızı anlatalım dedik bir şeyle VTR'yi ile gösterdik yaptıklarımızı ve bayağı karşılıklı tartışmalar oldu. İkincisini Cadde Bostan Kültür Merkezi'nde yaptık. Büyük. Üçüncüsü Hı. de çok hakikaten ben Ataköy'de oturuyorum. Ataköy tabiat olarak çok güzel oluyor baharda. Ee, sümbüller dikmişler Hı. İspirtuhane diye bir şey var eski işte İspirtu evet. üretiminin yapıldığı yer orası Teknik Üniversitesi tarafından restore edilmiş Bakırköy Belediyesi hmm. tarafından restore edilmiş orada güzel kültür merkezi orası haline gidiyor şimdi bir de orada yaptık ve şey meslektaşlarımız geldiler ve çok hoş bir ortamda işte kokteyle birlikte bir genel kurul gibi yaptık baya kalabalık oldu ve dediğim gibi giderek önemsiyorlar diye bir bize bize de motivasyon verdi. İşte 28'inde ben beni bizi dinleyen meslektaşlarımız mutlaka vardır. Ee, oraya daha kalabalık gelmesini ben özellikle e, 20 e, genel, genel kurul 28'inde 28 cumartesi 29'unda da seçim. İstanbul Tayyip odasında oluyor genel kurul. Salonumuz e, çok da küçük değil. Eee Eskiden genel kurul kalabalık olur diye dışarılarda yapıyorduk ama şimdi işte kalabalık olmayınca kendi salonumuzu kullanıyoruz ama Cagal olundaki binamızda ki orası da çok güzel tarihi bir mekan İstanbul Erkek Lisanesi'nin karşısında bulunuyoruz. Ee, en azından bir kere bir orayı görmek lazım bu vesileyle ben meslektaşlarım o genel kurula e, evet, gelmeleri için çağır e, çağırıyorum bu vesileyle. Tamam, bir şey soracağım. E, zorunlu mu bir hekim için tabu Odası'na üyeliği? Ha şöyle o zorunluk aslında ilk çıktığı zaman 6023 zorunluydu. Herkes bulunduğu bölgedeki tabu Odası'na üye olmak zorundaydı. Kamuda ya da özelde çalışsın fark etmiyordu. E, 12 Eylül darbesinden sonra işte 6023... Sayılı yasada hekim örgütünü zayıflatmak adına e, özelde çalışanlar zorunlu. Kamuda çalışanlar isterse üye olurlar diye bir... Kamuda çalışanlar. E, tabii kamuda çalış, devlet Sadece devlet içinde çalışıyorsa üye olmak zorunluluğu Öyle mi? kaldırılmıştı. Hmm. Şimdi Medi Magazin diye bir şey var haber portalı var. Bir sağlık haber portalı. Orada Sağlık Bakanı ile bir röportaj okudum geçenlerde. Türk AİBD Birliği Kanununda değişiklik gündemde galiba Sayın Bakan işte burada özelde çalışanların da zorunlu üyeliğini Kaldıracak mısınız falan gibi bir şey söyledi ki yani eğer o da yapılırsa zaten hiç kimsenin üye olması gerekmeyecek bir durum ortaya çıkacak. Çünkü artık her taraf özel oluyor zaten. Kamuda çalışan Peki, sayısı. Değil, şey değil, şey, bir bizim özel sektörde çalışanlar, işte muayenesi olanlar, özel hastane çalışanlar hatta vakıf üniversitesinde çalışanlar da bize üye olmak zorunluluğu olan meslektaşlarımız. Ama onların da zorunluluğu kaldırılırsa yani işte örgütü zayıflatmak adına örgütü zayıflatmak demokrasi diyoruz değil mi yani şimdi Sağlık Bakanlığı'nın bu 663 sayılı yasayla yaptığı şey yasayı kendisi yapıyor. Hizmeti bu yasayla belirlenen hizmeti kendisi veriyor yürütme yani. Evet. E, ve bir 23. madde var ki inanılmaz orada astığım astık, kestiğim kestik bir durumda. Bütün sağlık çalışanları için Sağlık Vestikleri Kurulu diye bir kurul var. 14 kişilik bakanlık ağırlıkta. Ve istediği kişiyi alıyorsa yetersizsin diyor. Eğitim veriyor, sınava sokuyor, kazanamasa. Sonra da diplomayı tamamen elinden almaya kadar götürüyor. Yani Aslında yasama, de. yürütme, yargı hepsi Sağlık Bakanlığı elinde. Yani öyle... i̇şte... Bizim buna sahip çıkmak ve daha bunu durdurmak için o, tek örgütümüz şu anda Türk Tayyipleri Yani bildiğin. örgütlülük demokratik anlayışın bir e, olması gerekiyor. Olmazsa olmazı değil midir? Yani normalde? hükümetin bunu zayıflatmak yerine tam tersi e, yani iyi bir şekilde sağlıklı bir muhalefet yapacak şekilde o, onu ona sahip çıkması gerekiyor aslında. Onun yaşamasını sağlaması gerekiyor. Yani o zaman gerekiyor. şunu da buradan gör, görmek mümkün söylediklerimizden o anlaşılıyor ki yani bir sonraki dönemde belki önümüzdeki zamanda odalarının e, tamamen güçsüzleştiği böyle bir tehlike var. Böyle bir tehlike o var. Için, Misyonun ortadan kaldırıldığı. O, o için büyük bir kalabalıkla bu seçime evet. e, oy kullanmaya gelmek lazım. Evet. Yani bu çok önemli. Yani. O yüzden evet. çok öne önem kazandı yani. Çünkü elimizden gidiyor. Evet. E, bir süre sonra bu imkanı da bulamayacağız. Yani. Peki bu bugün dört parça yaşayalım dedik. E, programı programın son adı bir parçada Perihan Altındağ sözleriden dinleyeceğiz bu sefer yine TRT kayıtlarından Kırmızı Gül'ün alı var. I'm <laughs> ...seni... ...yalar... ...bir an altında sözlerden denedik... ...Kırmızı Gül'ün Alıvar 20 Nisan 2012... ...ve son canlı yayın programımız... ...Önce Sağlık'ta... ...evet ve sanırım son 4-5 dakikamız... Dakika. Ee, ...şimdi son olarak... ...tabii ben sözü Taner Hoca'ya vermek istiyorum... ...bu sağlık alanındaki... Yaşanan bu süreç sonunda ee, öngörüleriniz, söyleyecekleriniz neler son olarak onları alalım? Evet, e, bizim bir e, uzun zamanda beri hep böyle kullana geldiğimiz bir sloganımız vardır. Mesleki geleceğimiz kendi ellerimizde diye. E, şu anda bu sloganın en çok e, işlevin olduğu bir zaman ve en çok bu slogana ihtiyacımız olduğu bir dönemi yaşıyoruz. E, yani hangi kurum olursa olsun aile sağlığı merkezlerinde çalışıyor meslektaşlarımız. Devlet hastanelerinde şimdi kamu hastane birlikleri haline dönüşüyor. Özel hastaneler var büyük ve üniversite hastaneleri var. Ve ne yazık ki artık bize hangi ilacı yazacağımız, hangi tetkiki evet. isteyeceğimiz dikte ettiriliyor. Sağlık uygulama talimatları tebdillerini evet. biliyorsunuz. Hastaya ne kadar süre ayıracağımız Onlar merkezi bilmiyorum. olarak belirleniyor. Böyle hekimlik olmaz ve böyle biz, biz ekip olarak da diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte ürettiğimiz bu hizmet insanlara hastalıklarını teşhis edeceğiz, tedavi edeceğiz. Ya da hastalanmadan onları koruyacağız. Yani koruyucu hekimlik, tedavi edecek hekimlik hizmetleri. Bunun evrensel. 2000 yılı aşkın zamandan beri birikmiş bir şekli şemali vardır, bir uygulama şekli vardır, evet. etik kuralları vardır. Tamam, tamam. Onurlu geleneğimiz diye söylüyoruz, mesleki bağımsızlığımız diyoruz. Gerçekten şu anda bizim elimizden alınma aşamasında. Yani o hale geldi ki eğer biz bunu içselleştirirsek bu bu çalışma şeklini bir süre sonra bu yani tıbbın bu olduğunu algılayan zanneden, zanneden doktorlar evet. yetişecek ya bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun yani nedeni... o zaman otomatik makinalar olur değil mi? Evet. Bilgileri girersiniz 3 dakika sonra yanıt gelir. Ya. Yani makina da hekimlik yapabilir o zaman bu anlayışa yani, göre. Evet. Yani henüz daha teknoloji, bir tak öyle bir teknolojik gelişme olur ki yani bir, bir cihazla hemen teşhis koyar, tedavi edersiniz. Böyle bir şey yok şu anda Biz Şu anda yani. E, Yine bilgi birimimizle. Bir, bir, bir video do dolaşıyordu hani hastaya dokunmak diye. Yani gerçekten benim evet, elim çok önemli yani hastaya doğru. dokunmak. Hastaya dokunulmadığı için sonradan kanser olduğu anlaşılan acil serviste falan bir kadın 4-5 kere muayene güya edilmiş ama teşhise atlanmış, meme kanseri olmuş bir kadını anlatan bir öğretim üyesiydi. Hastaya dokunmak çok önemli. Onun için bu bizim mesleğin bu güzelliği orada zaten. Bu olmadıktan sonra zaten hiçbir tadı tuzu zaten yok. Vatandaşa başka bu şekilde bir uygulamayla hizmet veremeyiz. O yüzden bu şu anda elimizden alınma aşamasında bizim bu yüzden örgütümüze, şu anki var olan örgütümüze sahip çıkmak durumundayız. Evet. Tabii ki başka örgütlere de ihtiyaç var. Esasında sendikalaşma yoluna evet. gitmek zorundayız. Gidişat öyle çünkü bu bir saldırı aslında küresel sermayenin sağlık küresel alanına saldırısı. Evet. Çünkü sağlık alanı en çok... Kar evet, bir evet, alan. Bunu evet, evet. 80'li yıllardan beri fark ettiğinden beri küresel SMA sürekli buraya yatırımlar yapıyor. E, bu yatırım bizim kaşımız gözümüz için evet. değil. Vatandaşın işte daha iyi sağlık hizmeti alsın ben ona daha iyi hizmet vereyim şeklinde değil. Bu vatandaşla nasıl daha çok para elde ederim diye. Başbakanın bir deyimi olmuştu o şekilde de ifade edilebilir bu Libya'dan gelen yaralılara çok yüksek faturalar çıkartınca bazı özel hastaneler işte bunu işte fahiş faturalar çıkarıyorlar bu tamamen insan hayatını fırsata dönüştürmek anlamına gelir diyor orada düşünün bu hastaneler Türkiye'de. Libyalılara böyle yapıyor da evet. kendi vatandaşına onlar Libyalı ben böyle yapayım ama kendi vatandaşıma iyi davranayım mı diyecekler. Sistemin nereye gittiğini bir yerde başbakan kendi ağzıyla da söylemiş oldu. Yani bugün Türkiye'deki sağlık sistemi yazdık yazık ki insan hayatını fırsata dönüştüren bir sistem. Ee, ve biz de buna alet ediliyoruz. Yani bütün sağlık çalışanları çünkü biz olmadan bu hizmet üretilemez ki. O yüzden bizim buna ses çıkartmamız gerekiyor, sahip çıkmamız gerekiyor. Bir de şey var yani bir söylem var değil mi? Yaklaşık 10 yıldır sanki böyle nefret söylemi gibi. Hani doktorları şey yapan, hani küçülten evet. işte mesela 17 yaşındaki katil çocuk işte aşağı yukarı 7 yaşında 10 sene önce. Tabii. Yani baktığınız zaman hekimlere belli bir gözle bakarak Doğru. büyüdü. Doğru. Yani o böyle yani, düşünülmüştü dile getirmişti. Evet. Evet değil değil ben Sıktaşan'ımı seçime davet ediyorum tamam. 28 Nisan 29 Nisan 29 yani Süreç önemli, ya. önemli bir tarih evet, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi Çok güzel bir ortam tarihi bir ortam orada havada güzel olur umarım evet. e, davet ediyoruz, oy, oy kullanmaya davet ediyoruz. Bu arada bu müzik de senin içindir. Farkındaysa. Harika. <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> Tulum çok sevdiğim <gülüyor> bir şey. Çok Biz teşekkür ederim. Ha, bu Çin Milli İbo Mahmut Tura'nın beraber... Çin Milli İbo. Çin Milli İbo. Evet. Yani, bak ya, yanlış <gülüyor> mısın? <gülüyor> <gülüyor> bu yıl çıktım yaylara. Yayların tepesinden almıştım. Ben çok şey güzel oralar ama senin için arayıp bulunmuş. Hidroelektrik santraller evet, yüzünden evet, tehlikeli ne yazık ki o güzelliklerde. Ona da karşı durmak zorundayız. Tabii. Peki. Çok Çok teşekkürler. Ben Bütün çok teşekkür ederim. Bütün bu koşuşturma arasında Gerçekten geldiği için şey. her zaman gibi çok evet, keyifliydi program yapmak. Ee, sağ olun. Yani dünyada çok galiba aynı var. pencereden bakıyoruz onun içinde. de. Evet. Kolay oluyor bizim için. Herkese seçimlere katılmaya <gülüyor> davet ediyoruz. Evet. Herkese başarılar. İyi günler diliyorum. Evet. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın. Ayrılır. Seçimler hoşça dileyelim. Evet, tekrar teşekkürler. Evet hoşçakalın. Aslında bu dönemde sonuna geldik. Umarım sonbaharda görüşürüz. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. İyi yaz tatillerim mi diyelim? Yazlar. Peki. Hoşçakalın. I'm not choke it, dad, look, send look, choke it, dad, look, send To domanda, o nesce to domanda, o nesce. Cenera domo, mi aloma, ja się to jadą, ja da się. Cenera domo,